Ağabuzullahi min Şeytanı Rjeem. Cen'dehi R-Rahman R-Rahim. Alhamdülillahı Rabbi Al-Alemin. Assalat ve selamunaleyküm Sayıda ve El-Akhirin. Wei'da Jami el ve El-Mursaleen. Wei'da Jami El-Yayi. Allahın el Esmaül Hüsnasını anlamaya tanımaya çalışıyorduk. Allah'ın sekizinci esmasını El Gafur ismini anlamaya çalışacağız Bu gece inşallah Sadece Allah'ın bir ismini duyup Ben bu ismi biliyorum demek doğru değildir O ismi bütün yönleriyle Anlamak gerekiyor Allah ayetlerde o ismi nasıl öğretmişse tanıtmışsa ancak öyle öğrenince bütünüyle olmasa da her bir yönünden bir parçasıyla anlamış oluruz. Allah'ın isimlerini öğrenmekten gaye. Allah'ın muradı, gurunun kendisini tanımasıdır. Yaratılışın gayesi de budur. Allah, gurunun kendisini tanımasını istiyor. Nasıl tanıyacak? Elbette ki sıfatlarıyla, isimleriyle. Biz bir insanı tanırken de onun sıfatlarından, isimlerinden tanırız. Eğer Allah'ın güzel isimleri onun üzerinde tecelli etmişse o güzel bir insandır. Yok Allah'ın isimlerinden mahrum kalmışsa o da kötü biri, çirkin biridir. Allah'ın isimlerinden mahrum kaldığı içindir bu. Resulullah Efendimiz buyuruyor ve aleyhissalatü vesselam Eğer siz hiç günah işlemeseniz Allah sizi giderir yerinize Günah işleyen Ve kendisinin de Affettiği, mağfiret ettiği kimseler yarattır Neden? Allah tanınmak istiyor Affının, mağfiretinin Anlaşılmasını istiyor Allah dileseydi, hiç günah işlemezdik. Ama biz günah işlemeseydik, Allah'ın gıfır ismi anlaşılmazdı. Allah'ı tanıyamazdık yani. Onun için Allah nasıl mağfiret eder? Ayetlerinden hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrendikçe, Allah'ı tanıdıkça, Allah'ı sevmek mümkün olur. Sevdiğimiz nedir? Allah'ın sıfatları. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla güzelleşmiş oluruz. Allah'a yakın olmuş oluruz. Allah'a harife olmuş oluruz. Bu anlaşılmadan da böyle olur mu? Elbette ki olur. Nasıl? Nasıl? Mesela öyle insanlar var ki mesela köy yerindedir. Hiç hiçbir şey öğrenmemiş. Okumamış. Okuma yazması da yok. Kimse de öğretmemiştir. Böyle biri nasıl Allah'a halife olacak? Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Kuluna tanıdığı imkanıyla muamele ediyor. Mesela bakarız hiç ilmi yoktur, okuma yazması yoktur, doğru dürüst dinlediği bir vaaz da yoktur. Ama güzel isim, Allah'ın güzel isimleri üzerinde tecelli etmiş. Hayatı Kur'an'dır. Okumadığı halde nasıl böyle oldu bu? Nasıl ki Allah Kur'an'ı vahyetmişse her bir kul içinde aynı şey geçerlidir. Allah bir de onun gönlüne Kur'an'ı koymuştur. Onun fıtratını Kur'an ile yoğurmuştur, ayetleriyle yoğurmuştur. İsimlerinin nuruyla yoğurmuştur çünkü. içindeki Kur'an dirilmiş. Perde üzerinden kalkmış, dirilmiş. Allah'ın vahhinden gaye de budur. İçindeki Kur'an dirilsin diye, içindeki Hazreti İnsan dirilsin diye, Allah'ın nefettiği ruh tecelli etsin diye, Esmaül Hüsna üzerinde tecelli etsin diyedir. Bu zaten onda mevcut imkanı olmayınca, evet, Allah ona yardım etti. İhlasına göre, imanına göre, samimiyetine göre. Ama bir kulun imkanı varsa, Allah ona böyle bir ikramda bulunmaz. Bütün imkanları kullanması gerekir çünkü. Öğrenmesi gerekir, anlaması gerekir. Kendindeki, gönlündeki Kur'an ile... Allah'ın vahyinü buluşturması gerekir. O ölçüye vurması gerekir. Allah'ın nasıl Gafur olduğunu hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın Gafur ismi Kur'an'da 81 defa geçiyor. Kelime manası Her türlü günahı sınırsız olarak affeden demektir. Her türlü günahı sınırsız olarak affetmek demektir. Allah mağfireti Kur'an'da üç türlü anlatır. Biri Gafur ismiyle biri Gaffar ismiyle bir yerde de Gafiruz Zemp diye geçer. Günahları affeder. Gafiruz Zemp. Bu isim olarak geçmediği için sadece fiil olarak geçtiği için onu isim olarak almıyoruz. Aynı zamanda Gafir ismi sıfatı fiili Allah'ın Gafur ve Gafar ismine dahil olduğu için onun nuru bu iki isimden tecelli ettiği için onu özel olarak bağımsız bir isim olarak almadık, alamıyoruz. O sadece Allah'ın efâl husnasından olur, güzel fiillerinden olmuş olur yani. Bütün isimler için aynı ölçü geçerlidir. <gülüyor> Eğer o isim Başka bir ismin nurundan tecelli ediyorsa onu isim olarak almıyoruz. Eğer bağımsız olarak tecelli ediyorsa onu isim olarak alıyoruz. Yoksa onu fiil olarak kabul etmemiz gerekir. Gafr demek, korumak demek, miğfer o kökten gelir. Bir de megafir o kökten gelir. Miğfer, başı koruduğu için miğfer denmiş, koruyan. Megafir de bir otun ismidir. Yaraları iyileştiren bir otun ismidir. O otu yaranın üzerine koyup kapattığımızda yarayı iyileştiriyor. Onun için ona da megafir denmiş. Yani gaf kelimesinin Manası korumak ve örtmek demektir. Allah kurulunun günahlarını örtüyor. Bununla onu koruyor. Neden koruyor? Hüsrana uğramaktan koruyor. Cehenneme gitmekten koruyor. Ebedi hayatını kaybetmekten koruyor. Ruhunu öldürmesinden koruyor. Örten Allah'tır, örtülen günahtır, örtünen de insandır. Bunların hepsine birden magfiret denir. Allah'ın gıfır ismi, her türlü günahı her durumda sınırsız olarak magfiret eden, örten, olmamış gibi muamele eden demektir. Kur'an'da Allah üç türlü affı beyan ediyor. Biri tevbe, biri saf, biri de gafırdır, gaffar. Tevbe, Allah bir kulun tevbesini kabul ettiğinde onun günahını affetmiştir. etmiştir. Ama günahını yüzüne vurmaktan Aynı şekilde o günahın azabından onu affetmiştir. Fakat ikhabından affetmemiş, vazgeçmemiş demektir. Yani ona, kurum sen şu günahı işledin. Böyle bir yanlışı yaptın. Neden böyle yaptın? Şöyle yapman gerekmez miydi? Der. Ama o günaha ceza vermez. Bu aftır. Bir tanesi de saftır. O da hem o günaha ceza vermekten vazgeçmiştir, hem de ona itap etmekten, yani azarlamaktan vazgeçmiştir. Ama günahı söylemekten Vazgeçmemiştir. Şunu şöyle yaptın, onu affettim der, azarlamaz ama günahı yüzüne vurmuş olur. Bu da saftır. Bir de gafr vardır, mağfiret etmek vardır. Bu hem günahın cezasından vazgeçmektir, hem günahı onun yüzüne vurmaktan vazgeçmektir. Hem onu azarlamaktan vazgeçmektir. Olmamış gibi üstünü örtüp silmektir. Sanki hiç o günahı işlememiş gibi muamele etmektir. Onun için peygamberler dua ederken Allah'tan affi ya da safi değil de mağfireti istiyor. Yani günahımızı öyle bir ört ki biz bile bilmeyelim, biz bile hatırlamayalım. Allah bir günahı mağfiret ettiği zaman o günahın pasını kulun gönlünden siler. Aklından siler. Onu onun hayatından siler. Olmamış gibi yapar çünkü. Ama şeytan hile yapıp Allah onu affettiği, mağfiret ettiği halde ikide bir günahını getirip önüne koyar. Eğer kul dese ki Allah günahımı affetmedi, mağfiret etmedi derse, Allah'ın gafur ismini, gıfır ismini inkar etmiş olur. Ya da dese ki, Allah benim bu günahımı affetmez. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın gafur ismini, gıfır ismini inkar etmektir. Günahını Allah'ın mağfiretinden büyük görmektir. En büyük saygısızlığı Allah'a yapmış olur okul. Ayetleri okuyunca hep beraber göreceğiz Allah'ın affı kimeymiş, nasılmış? Kul ne yaparsa, nasıl tövbe ederse, nasıl istiğfar ederse Allah affediyormuş. Hiç istiğfar etmese de Allah affediyor mu, affetmiyor muymuş? Göreceğiz hep beraber. Allah'ın gıfranının tecellisi için, mağfiretinin tecellisi için günah işleyen bir kul olması gerekir. Eğer günah işleyen kul olmazsa, Allah'ın gıfır ismi tecelli etmez. Ama Allah bilinmeyi istiyor, tanınmayı istiyor. Kulü kendisini tanısın istiyor. Eğer onu meleklerden daha yüksek bir hale getiren bir hali varsa, o da günah işlemesidir. Günah işlediğinden dolayı Allah'tan af dileyip, mağfiret dilediği için, Allah'ın gafur ismini tanıdığı içindir. Gafar ismini tanıdığı içindir. Tevab ismini tanıdığı içindir. Günahını yüzüne vurmayıp, muhafaza edip setrettiği içindir. Setar ismini, hafiz ismini tanıdığı içindir. Ama melekler hiçbir zaman Allah'ı bu sıfatlarıyla tanıyamaz. Onu tanımak demek sadece bunu bilmek demek değildir. Bunu tatmak gerekiyor. Günah işlemeyen Allah'ın mağfiretini tadamaz. Affını tadamaz. Onun için hiç kimse ben günah işlemeyeyim, melekler gibi olayım dememelidir. Söylerse bunu Allah'ın kurunu yaratmasındaki muradını anlamamış demektir. Allah'tan mahfiret dilemek bir tek günah işleyince olması gerekmiyor. Eğer biri kursa, insansa o eksiktir, o hatalıdır, o kusurludur. Onun yanlış yapmaması mümkün değildir. Dolayısıyla o, Allah'ın makfiretine muhtaçtır. Peygamberler de buna dahildir. Ayetleri okuyunca göreceğiz. Allah birebir Resulullah Efendimiz'e hitap edip, Allah'tan makfiret dile buyurur. Yanlış yaptın, Allah'tan makfiret dile buyuruyor. elbette ki herkesin günahı kendine göredir. Allah'ın gafur ismi, Gafar ismi, mağfireti yani. Günahı sever, günahkarı sever, dolayısıyla Günahına tövbe edeni sever, günahına mağfiret dileyeni sever. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın mağfireti günaha aşıktır. Eğer günah olmazsa tecelli etmez çünkü. Karanlık olmazsa güneşin aydınlığı bir mana ifade etmez ondan. Burayı doğru anlamak gerekir. Onun içinde birilerini günahından dolayı kötü görüp bu pis biridir demek, kötü biridir demek zulümdür. Ona zulümdür. Çünkü Allah öyle söylemiyor. Ne kadar kirlenirse kirlensin mücevher çamura düşünce değerini kaybetmez. Allah katında o değerini kaybetmemiştir. Yapılması gereken şey nedir? Olması gereken şey nedir? O kulun tevbe etmesidir, istiğfar etmesidir. Tevbe edince, istiğfar edince Allah'ın mahfireti tecelli eder ve kul Allah'ın sevgisine layık olur. Onun için birilerinin hatasına, kusuruna, günahına ya da kendi günahımıza, yanlışımıza bakıp ben pis biriyim, ben kötü biriyim demek Allah'ın muradını anlamamaktır, Allah'ı tanımamaktır, insani tanımamaktır, Hazreti insani tanımamaktır. Bu onun zır cahil olduğunu gösterir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurmuştu, siz günah işlemezseniz Allah sizi giderir, yerinizde günah işleyen bir kavim yaratır ki mağfireti tecelli etsin diye. Onlar günah işlesin, o da mağfiret etsin, kulları gafur ismiyle, gaffar ismiyle, afu ismiyle, setar ismiyle, hafiz ismiyle onu tanısın diye. Allah tanınmayı diliyor. Bunun için yaratmış. Kim Allah'ı ne kadar tanıyorsa Allah'ın murabı o kadar onun üzerinde gerçekleşmiş demektir. Nasıl tanıyacak? İsimleriyle, esmasıyla. Bilmek tanımak değildir. Bilmek ayrı şey, tanımak ayrı şeydir. Bilmek ilim ile olur, tanımak marifetle olur onu tadarak olur yani. Yani bir kul günah işlemeyinceye kadar, tövbe edip istiğfar etmeyinceye kadar Allah'ın Gafur ismini tanıyamaz. Bilmiş olabilir ama tanıyamaz. Gafur örtmek demekti. Küfte de örtmek demek. Gafr, hatayı, kusuri, günahı, eksikliği örtmek demekti. Küfür ise, imanı örtmektir, ruhu örtmektir, vicdani örtmektir, güzelliğini örtmektir. Allah'ın gafur ismi, başka isimlerle hem tek başına gelir, hem de başka isimlerle beraber gelir. Mesela, Allah'un gafur, Allah gafurdur. Gafur ismini bizzat, zat ismine nispet etti. Ben gafurum dedi, ene gafurum dedi. Bir de diğer isimleriyle beraber gelir. Gafurun rahim olarak gelir. Gafurun rahim olarak geldiğinde, Allah gafurdur, günahları hiç işlenmemiş gibi affeder, siler. Neden? Çünkü o rahimdir. Bu durumda Allah'ın gafur ismiyle rahim ismi beraber tecelli etmiş oldu. Allah mağfiret eder, bununla beraber onu rahmetinin içine koyar dedi. Kimi? Günah işleyenleri. Günahın ne olursa olsun, Allah ona bir ölçü koymadı. Gıfurun halim diye gelir, ayet-i kerimede. Allah günahını, kullarının günahını mağfiret eder, üstünü örter, hiç işlememiş gibi muamere eder ve o halimdir. Yani, hem günahını örtmüştür, hem de ona Hilm ile muamele eder. Ona sen bu günahı işledin deyip onu küçümsemez. Bir kul bir kuli affettiğinde evet onu küçümser. Ama Allah kulunu affettiğinde onu küçümsemez. Yani kula sen benim yanımda kıymetinden, değerinden, şerefinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Muamelesi yapar. Hiç olmamış, işlememiş gibi muamele eder. Ona hilm ile muamele eder. Allah'ın gafur ismi bir de halimen gafur gelir. Allah halimdir. Kuluna hilm ile, rıfk ile, yumuşaklıkla muamele eder. Ve onu mahfiret eder. Çünkü o gafurdur. Afun gafur olarak gelir. Allah günahları affeder çünkü o gafurdur buyuruyor. Rabbun gafur olarak gelir. Allah kulunun Rabb'idir. Onu terbiye edendir, yetiştirendir, terkip edendir, rızkını verendir, yolu gösterendir. Bununla beraber o gafurdur. Yanlışını, hatasını, kusurunu, günahını evet, örter. Gafurun, şekur olarak gelir. Allah mağfiret eder, şükrün karşılığını verir. Mağfiret eder, bir de mağfiret ettiği kula teşekkür eder. Günah işlemiş, günaha bulanmış, günaha batmış. Sadece bu günah için geçerli değildir. Bu küfür için, şirk için de geçerlidir. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatu vesselam, Üç şey vardır ki kendinden öncekini siler. Birincisi, kul iman edince. O kafir olabilir, müşrik olabilir. İman ettiğinde, evet, İslam ondan önceki hayatını bütünüyle siler. Hiç olmamış gibi. Yani Allah mağfiret eder. İkincisi, hacdır. Biri Allah rızası için hacca gittiğinde, Hac da kendinden önceki günahları siler, örter, mağfiret eder. Hiç yapılmamış gibi. Üçüncüsü de Allah yolunda hicret etmek. Hicret. Allah için bulunduğu yeri terk etmektir. Bu da kendinden önceki hayatını siler. Tertemiz yapar. Günahını siler. Evet. Allah gafur ve şekurdur. Gafurun şekur. Kulü mahfiret dileyince Allah onu mahfret eder. Bir de ona teşekkür eder. Buyrun güzel yaptın der. Senin yaptığını beğendim der. Evet. Ayet-i kerime de öyle buyuruyordu. Kıyamet günü huzurumuza geldiğinizde Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz, ameliniz şükrana layık değildir. Ama benim için, benim rızam için yaptıklarınız şükrana layıktır. Teşakküre layıktır dedi Allah. Azizun gafur olarak gelir. Tabi ayetlerin sonunda bu isimleri böyle gelirken aynı zamanda o ayetleri de tefsir ediyor. Azizun gafur, aziz bütün şerefin kendisine ait olduğu zat demektir. Allah günahları bu şekilde makfuret ediyor. Neden diye sorsanız bir menfaati olduğu için değil. Çünkü o azizdir. Bütün şeref kendisine aittir. Ama kurunu şerefiyle şereflendirmeyi dilemiş. Kur'u şeref, şerefli olsun dilemiş. Onun için günahını öyle bir örtüyor ki hiç işlememiş gibi muamele eder. Gafurul <gülüyor> vedud olarak gelir. Allah gafur veduddur. Gafurdur Mağfiret eder ve sever. Eğer bu isim vedudul gafur olarak gelseydi manası nasıl olurdu? Allah sever ve mağfiret eder. Sevdiği için mağfiret eder olurdu. Ama öyle buyurmadı. Allah gafurul veduddur dedi. Mağfiret eder ve sever. Sevmek için mağfiret eder. Sevilmek için mağfiret eder. Mağfiret ediyor ki kulu ile kendisi arasındaki perde kalksın. Arada hiçbir perde olmasın. Günah perdesi arada olmasın. Evet, kendisi onu sevsin ve kulu kendisini sevsin diye. Onun için kul günah işleyince kendine zulmedince, küfre girince, şirke düşünce, günahı, şirki, küfrü ne olursa olsun, o Allah'a dönüp tövbe edince, istiğfar edince, Allah onu affeder ve o kul şerefinden, değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Allah şerefinden bir şey kaybettirmiyor sanki hiç o hayatı yaşamamış gibi o yanlışı yapmamış gibi muamele eder çünkü kul huslat yolculuğunda kemarat yolculuğunda kul dünyaya gelmiş ki kemale ersin diye Allah onu dünyaya kemale ersin diye kamil insan olsun diye dünyaya Göndermiş. Bu kemarat yolculuğunda Rabbini bütün isimleriyle tanıması lazım ve o esma-ul-hüsna onun üzerinde tecelli ettiği kadarıyla o kamil olur çünkü. O zaman kul günah işleyince aslında Allah'ın isimlerini tanımış olur, anlamış olur. Söyledim biraz önce. Peygamberler de buna dahildir. Onlar da günahlarına öyle istiğfar etmişler. Allah onlara da istiğfar edin diye emretmiştir. Birebir. Ve istagfir <gülüyor> zembeke. Günahına istiğfar et dedi. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Ama tabii ki onların da günahı onlara göredir. Yanlışları onlara göredir. Ayetleri okuyunca, sıra ona gelince hep beraber anlayacağız inşallah. Bir de sahabeye bakıyoruz. İman etmeden önceki hallerine baktığımızda, belki işimizden hiçbiri onların yaptığı yanlışı yapmamıştır aslında. En bilineni söyleyeyim, mesela... Hz. Ömer kızını diri diri gömmüş. Hiçbirimiz bunu yapamayız. Ama iman ettikten sonra Allah onun geçmişteki hayatını olmamış gibi sildi. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Çünkü gerisini sildi. Allah bir kulün günahını şirkini, küfrünü mağfiret ettiğinde olmamış gibi muamele eder çünkü. Hemen diğer sahaberin hepsi öyledir. Evet. Birkaç tane istisna hariç gerisi hepsi böyle bahtaksadan gelmişler. Ama bir Allah ile beraber olunca, Allah'a iman edince, Allah'ın resulüyle beraber olunca Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kendisine örnek alınca gökteki yıldızlar gibi oldular. Öyle buyurdu. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyurdu. Onun için hiç kimse kendi günahına bakıp ya da bir başkasının günahına bakıp onu hesaba çekemez. Bu kötü biridir diyemez. Kötü biri değil. Kötü biridir. Kirlenmiş biridir. Tövbe etti, istiğfar etti. Allah onu mahfiret etti, affetti. Bize düşen ona öyle bakmaktır. Geçmişine bakmak değildir. Ve son nefese kadar Allah bu imkanı kuruna tanıyor. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Evet, sahabeye baktığımızda bunu hemen görürüz ve anlarız. Onun için kendimizi ölçüye vurduğumuzda Öyle ben kötüyüm, ben yanlış yapmışım. Ben bu kadar hata işlemişim, günah işlemişim. Allah beni affeder mi? Nasıl affeder? Demek, Allah'a şirk olur. En büyük saygısızlık olur. Aslında ne yapmıştır? Şeytan ona öyle bir hile yapmış ki, yeryüzündeki bütün insanların günahını toplayıp bir yere koysak, Allah'ın rahmetini diğer tarafa koysak, birbiriyle ölçülür mü? Haşa. Allah'ın rahmeti, mahfireti sonsuz ve sınırsızdır. Bütün kulların günahı rahmetinin yanında, affının, mahfiretinin yanında, sonsuz bir deryadan bir damla kadar bile kalmaz. Kul kendine zulmetmiştir. Evet, Allah'a dönünce, mahfireti isteyince, dileyince ne olur? Allah da onu mağfiret eder. Mahfiret edince Allah'ın gıfır ismi tecelli eder. O kul Rabbini gıfır ismiyle tanır, tanımış olur. Ne olur? Günahı ona Rabbini tanıttı. Evet. Bütün sahabeye baktığımızda sahabe Öyle sanki gökten inmiş melekler değildir. Öyle kamil insan, Allah'ın bütün isimlerinin tecelli ettiği kamil insanlar değildir. Bir kere bunu böyle anlamak gerekiyor. Tıpkı şu andaki insanlar gibidir. Ama onların bir özelliği vardır yalnız. Her biri mutlaka bir isimle kemale ermiştir. Allah'a hizmet yolunda, Resulullah Efendimiz'e yardım etme yolunda. Elinde ne gelmişse, en güzel neyi yapabilmişse onu yapmıştır. Evet. Sahabe hep beraber, toptan, kamil bir cemaat, kamil bir ümmettir. Kamil. Hep beraber işe koyulduklarında evet. kamildir. Hepsi birbirini tamamlıyor. Ama her biri tek tek kamil değildir. Allah'ın bir ismi tecelli etmiş, bir isim ona kapı olmuştur. Mesela insanlar için şuurlu varlıklar, sorumlu varlıklar için en büyük kapı Allah'ın gıfur kapısıdır. Gıfur isminin kapısıdır. O isim bütün günahkarlara, bütün yanlış yapanlara ardına kadar açıktır ve kul o kapıya sığınınca, o kapıya iltica edince Allah o kapıyı ona açar, oradan içeriye alır. Gıfır, Allah'ın gıfır isminin kapısı. Önce bütün sahabe o kapıdan giriş yapmıştır. Geçmişteki hayatlarına tövbe istiğfar etmişlerdir. Evet, her biri bir kul Allah'ın mağfiretine sığırınca, beni affet, mağfiret et deyince, Allah'ın gafur isminin kapısı ona açılır ve Allah o kapıdan onu içeriye alır. Kamil insan olmak için melek olmak gerekmiyor. Kamil insan demek, haddini bilen insan demektir. Allah'a karşı edepli olan insan demektir. Allah'ın büyüklüğünü, kendi küçüklüğünü bilen insan demektir. Kendi günahkarlığını, Allah'ın mağfiretini bilen, buna iman eden insan demektir. Biri Allah beni affetmedi dediyse, derse, Allah'ın gafur ismini, gaffar ismini, cevap ismini inkar etmiş demektir. Kendi günahını Allah'a şirk koşmuş, kendi nefsini Allah'a şirk koştu demektir. Yani kendini o kadar büyük görüyor ki Allah'ın ortağı gibi. Ne demiş olur? Ben diyor Allah'a yanlış yapmışım. Onun için Allah beni affetmez. Bu ayıp olmaz mı? Kendini Allah ile bir tuttu. Sen nesin ki senin günahın ne olsun? Evet, i̇nsan nasıl böyle düşünür? Günahı işlemişsin, yanlışı yapmışsın. Kendi nefsine zulmetmişsin. Zararın kendine olmuş. Evet. Peygamberler de dua ederken ne dediler? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Kim söyledi bunu? Yunus aleyhisselam. Sen subhansın ya Rabbi. Senden başka ilah yoktur. Ben kendime zulmettim. Ben kendime zulmedenlerden oldum. Evet, senin kulların kendine zulm ediyor. Ben de onlardan biriyim dedi. Ama sen Subhan olansın. Noksanlıktan münezzeh olan, yanlış yapmayan sensin ya Rabbi. Ben senin kulun. Yanlış yaptım. Yanlışım kendi kendime zulmümdür. Ben kendime zulm ettim dedi. Evet. Mahfireti öyle istedi. Allah ne buyurdu? Allah müminlerin duasını böyle kabul eder dedi. Yani mümin bunu bu şekilde dua edince, ben kendime zulmettim ya Rabbi, Sübhan, Sübhan olan sensin deyince, evet, ben de onu affeder, mağfiret ederim. Allah'ın gafur ismi kulda nasıl tecelli eder? Allah Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Resulullah Efendimiz'i bütün müminlere örnek olarak gösterir. Allah'ın en güzel isimleri en kamil manada Resulullah Efendimiz'in üzerinde tecelli etmiştir. Allah da onun üzerinden anlatır. buyurur ki Uhud savaşına giderken sahabeden bir kısmı biz savunma yapmayalım biz meydan savaşı yapalım Resulullah Efendimiz biz içeride savunma yapalım dediği halde onlar başka türlü yok dışarıda karşılayalım düşmanı Vuhud'da karşılayalım dediler o dışarıda karşılayalım diyenler ilk kaçanlar oldu meydanı ilk terk edenler oldu Allah buyurdu ki ayet-i kerimede onları afet yetmedi onlar sadece sana yanlış yapmamıştır. Sana itiraz etmekle asıl Allah'a yanlış yapmıştır. Bir de onlar için mağfiret dile dedi Allah. Allah'ın gafur ismi bir kulda tecelli ederse, kendisine yanlış yapanı affeder. Yetmez. Onun için bir de Allah'tan mağfiret diler. Resulullah Efendimiz'in dilediği gibi. O da yetmiyor. Hem affedecek, hem mahfilet edecek, bir de kötülük yapana iyilik yapacak. Evet, ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kötülükle iyilik birde edilir, dedi Allah. Sana kötülük yapana sen iyilik yap. Kötülüğü iyilikle sav dedi. Sen bunu böyle yaptığında görürsün ki, seninle kendi arasında husumet bulunan kimse sımsıcak bir dost olmuş. Bunu böyle göreceksin. Sana kötülük yapana sen iyilik yaparsan, evet, onun gönlündeki o kini, nefreti, hasedi, düşmanlığı gider. Evet, bir de bakarsın ki sımsıcak bir dost onu vermiş buyurdu. Bu Allah'ın gafur isminin kemal derecesinde üzerinde tecelli ettiği kimsedir. Allah'ın bütün isimleri kulda böyle tecelli ediyor. Onun bir bir parçasının tecelli etmesi vardır. Bir de kemalıyla tecelli etmesi vardır. Tabii ki en kamil manada bu haldeki insanlar peygamberlerdir. Ama biri bu halde olursa o da peygamberi bir sıfatı taşımış olur. Aynı şekilde ümmetin önünde yürüyenler de böyle olmalıdır. Böyle değilse önün, ümmetin önünde yürüyemez. Onlara imam olamaz. Bu vasfi taşımıyor demektir çünkü. Evet, Allah ayet-i kerimelerde gafur ismini nasıl zikretmiş, tanıtmış... Allah namazı kılın buyurdu. Orucu tutun. Kur'an'ı okuyun. Dünyadayken siz ne iyilik yaparsanız onu Allah katında hazır bulursunuz hem de daha azim bir mükafat olarak hazır bulursunuz buyurdu. Evet sonunda da inna Allah'ı gafurur rahim. La yu'akizukumullahu billegui fi imanikum. Allah sizi öyle gereksiz ve boş yere yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Öyle azarınıza gelmiş, vallahi demişsiniz, bilah demişsiniz. Onlardan dolayı sizi sorumlu tutmaz, hesaba çekmez. Wakim yu'akizukum bima kesep tum. Kulubukum, وَاللّٰهُ غَفُورٌ Halim Ama dedi Allah kalbinizle, bilerek, dileyerek, irade ederek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bununla beraber Allah Gafur ve halimdir. Yani eğer bilmeden yapmışsanız, farkında olmadan yemin etmişseniz, ağzınıza öyle gelmiş, vallahi demişsiniz, bundan dolayı sizi hesaba tabi tutmaz, Hesaba çekmez. Ama bilerek yapmışsanız bilin ki Allah gafur ve halimdir dedi. Yani buna da tövbe edin. Buna da pişman olun. Evet. Allah mağfiret eder. Çünkü Allah halimdir. Hemen cezalandırmaz. Cezayı hemen vermez. وَمَنْ يَعْمَلْ suen gezlim nefsehu. Her kim ki bir günah işlerse ya da kendi nefsine zulmederse ikisi ayrı ayrı, farklı farklıymış. Günah işlemek ayrı, nefsine zulmetmek ayrı. Nasıl ayrı? Birinin zararı sadece kendisine olmuşsa o kendine zulmetmiştir. Ama zararı başkalarına da olmuşsa evet o yanlış yapmıştır. O günah işlemiştir. Biri. Günah işler ya da kötülük yapar ya da kendi nefsine zulmederse summa yastaghfiru llaha yajidu rahima sonra istiğfar ederse Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur dedi. Allah onu mağfiret eder, rahmetiyle ora muamele eder. Evet. Onun için Allah'ın mağfireti, bu kufranı her türlü günah içindir. Buna şirk de dahildir. Ama tövbe edince, istiğfar edince, iman edince, Allah'a dönünce, geçmişteki şirkini, günahını, küfrünü hiç olmamış gibi Allah siler. Evela yitubune ilallahi ve istiffununuhu, allahu kafurun rahim. Evet. Onlar hala tövbe edip Allah'tan istiğfar dilemeyecekler mi? Allah'ın böyle günahı affettiğini, mahfiret ettiğini anladıktan sonra onlar hala yanlışlarına, günahlarına, kötülüklerine tövbe edip istifar dilemeyecekler mi? Allah Gafur ve rahimdir. Allah istiğfara davet ediyor. Tevbeye davet ediyor. Evet Allah kullarının kendisine şirk koştuklarından dolayı neredeyse gökler çatlayacak dedi. Onlar Allah'a şirk koşunca, küfür içinde olunca bütün Gök ehli mağfiret diler dedi. Niye mağfiret diliyor? Melekler niye mağfiret diliyor? Ve evet. yestagfirune limen fil ardi rahim. Melekler yeryüzündekiler için istiğfar ederler. Allah ve rahimdir. Ayet-i kerimede buyuruyordu, öyle bir azaptan sakın ki o geldiğinde bir tek zulmedenleri kapsamaz. Hepsini birden içine alır. Deprem gibi yani. Melekler de yeryüzündekilerin isyanını görünce, şirkini görünce Allah'tan öyle bir haşyet duyarlar ki onlardan dolayı Allah gazap eder diye korkup yeryüzündekiler için mahfiret dilerler. İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hak li tahkuma beyne'n nas bima araka'llahu ve la tekun lil lil Allah bu hitabı Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yaptı. Buyurdu ki biz bu Kur'an'ı bu kitabı insanlar arasında hüküm veresin diye indirdik sakın hainlerden taraf olma dedi. Hainlerden yana durma dedi. Bu ayetin nüzul sebebi, müminlerden, sahabeden yani bir tanesi, birinin zırhını çalmış, hırkızlık yapmış yani, sonra onu götürüp bir Yahudinin yanında evet, rehim bırakıp, Eşeği almış oradan. O zırh orada yakalanınca Yahudi demiş ki ben faranca adamdan almışım. O adam da mümin biri, Müslüman biri. Diyor Resulullah Efendimiz çağırttı onları. Diyor o sahabe dedi ki Ya Resulallah ben müminim. Bu adam yalan söylüyor. Bana mı inanacaksın ona mı inanacaksın? Bu zaten Yahudi olduğu için bana iftira atıyor. Diyor Resulullah Efendimiz hükmü öyle verdi. Yani zırhı mümin çalmamış, Yahudi çalmış oldu. Allah bu ayeti indirdi. Hainlerden yana durma dedi. Hainlere arka çıkma dedi. Ve <gülüyor> Ve estağfirullah. İnallâhe Allah'a istiğfar et dedi. Bu hükmünden dolayı Allah'a istiğfar et. Allah gafur ve rahimdir. Bunun üzerine resul Efendimiz buyurdu ki Aleyhissalatu vesselam ben de sizin gibi bir beşerim dedi. Bir sorun olduğunda Mahkemelik bir durumunuz olduğunda onu bana getirirsiniz. Ben de delillere bakarım, şahitliğinize bakarım, şahitlere bakarım. Hükmü ona göre veririm. İsabet de ederim, yanılırım da. Ama eğer biri haksız yere birinin malını almışsa ben de o şahitliklere savunmaya göre, delillere göre bakıp yanlış hüküm vermişse onun aldığı ateştir dedi. Sakın böyle yanlış yapmayın. Ama ben de bir beşerim, zahiri hükme göre hüküm veririm. Şartlar neyi gerektiriyorsa, deliller neyi gerektiriyorsa hükmü öyle veririm. Kim söylüyor bunu? Resulullah Efendimiz. Hüküm vermiş, Hükmünde isabet etmemiş bak. Allah ona istiğfar et dedi. Ötekine de mümin olduğu halde ona hain dedi. Hak, haktır. İster mümin olsun, ister kafir olsun, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun. Ey Resulullah Efendimiz zahire bakıp hüküm veriyorsa bütün varisleri böyledir. Ama birileri diyebilir ki benim şeyhim her şeyi bilir diyebilir. Bu durumda onun şeyhi Resulullah Efendimiz'den daha büyük olmuş olur. Haşa. Olur mu böyle? Bu büyük bir yanlış. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim için örnektir. Önderdir. Alemlere rahmet bizim için rahmettir. Ama her şeyi biliyor demek onu Allah'a şirk koşmaktır. O bir kul ena beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Allah söylüyor bunu. Ama Birileri için o her şeyi biliyor demek nedir? Allah'a şirk koşmaktır. Böyle olmaz. O Okuldur, o beşerdir. İnsan şerefini Allah'tan alır, Allah'tan. Eğer bunu söylemekle onun kerameti var diyorsa insan bütünüyle keramettir zaten. Allah'ın isimleri senin üzerinde tecelli ediyor. Sıfatları senin üzerinde tecelli ediyor. Sen Allah'a halife oluyorsun. Hiç bundan daha büyük bir keramet olabilir mi? Bundan daha büyük bir keramet var mıdır? İnsan, adem, bütünüyle mükerrem kılınmış, keramete sahiptir zaten. Evet. Ve ekremekum etkâkum Sizin en ekrem oranınız, en keramet sahibi olanınız en takvali oranınızdır buyurdu Allah söylüyor onu takva sahibi yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilip onu yerine getirmeye çalışanlardır dedi kulluğunu bilip Allah'ın Rablılığını kabul edenlerdir dedi ama işte havada uçmak karada kaçmak yok şunu bildi yok bunu bilmedi bunu keramet zannetmek o zahiri bir bakışla baktığı içindir. Sinek de havada uçuyor. Sinek insandan daha keramet sahibi midir? Böyle mi bakılması lazım? Kerametin böyle mi anlaşılması lazım? Allah kerameti söyledi. En kerametli olanınız, en takvali olanınızdır dedi. En takvali Resulullah Efendimiz'dir. Kendinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek Allah'a iftiradır. Kendi kendine iftiradır. Evet, bunu söylerken manevi olarak Allah ona bildirebilir. Bir sefer bilmiş olabilir. Beş sefer bilmiş olabilir. On sefer. Yani Allah ona bildirince bilebilir. Ama o biliyor. O hep biliyor dersek onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Allah'ın sıfatında alim sıfatına, ismine şirk koşmuş oluyoruz. Bilmez. Bilmez. Allah bildirince bildir. Yakup aleyhisselam peygamberdi. Yusuf kaybolunca bulamadı. Bir de koyun içindeydi. Niye bulamadı? Allah bildirmedi ondan. Bildirmeyince bilmez. Gaybi bilen Allah'tır çünkü. Onun için bir insan için bu gaybi biliyor dersek bu şirk olur, bu küfür olur. O da herkes gibi aciz bir kuldur. Bir şey biliyorsa Allah ona öğretir. Öğretmiştir. Allah ona göstermiştir. Hepsi bu. Evet. Veli'nin kerameti vardır. Bunu inkar etmek için söylemedim. Ama onu Allah'a şirk koşarcasına her şeyi biliyor dediğinde olmadı. Olmaz böyle. Peygamberler de buna dahildir. Mesela Resulullah Efendimiz'in hanımına Hazreti Ayşe annemize iftira atıldı. Bilemedi Allah göstermedi Ne zamana kadar Allah ona haber verinceye kadar bilmedi Resulullah Efendimiz'in devesi kaybolmuştu Sahabe arıyor nerededir diye Münafıklar bu arada hemen konuşmaya başladılar Bak bak dediler Göklerden haber veren peygamber Devesinin nerede olduğunu bilmiyor Mantığa bak. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Elbette ki bilmiyorum. Allah bir şeyi bana göstermemişse, bana bildirmemişse, ben nereden bileceğim? Ama mirazda cenneti göstermiştir, cehennemi göstermiştir. Kafirin halini, münafıkın halini göstermiştir. Gösterdiğini biliyorum, göstermediğini bilmiyorum. Sonra Allah ona gösterdi, buyurdu ki sahabeye, falan yerde, falan ağacın dibinde, Deve çökmüş, gidin getirin. Niye? Allah bildirmeyince bilmiyor. O bir kul. Onun için, birinin veli olabilmesi için, onun bir şey bilmesi gerekmiyor. Onun gaybi bilmesi gerekmiyor. Ona bir perdenin açılması gerekmiyor. Bir ölçü vardır. Allah'ın ölçüsü vardır burada. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Mümin velidir. Ama mümini tarif etti. Mümin kimdir? Mümin Allah ve Resulünü her şeyden çok sever. Biri Allah ve Resulünü her şeyden çok seviyorsa o mümindir ve o velidir. İsterse hiçbir bilgisi de olmasın. Bunun için bilgi de gerekmiyor. İlim de gerekmiyor. Ne gerekiyor? Aşk gerekiyor, muhabbet gerekiyor, iman gerekiyor. Evet. Yarın Allah bizi huzuruna aldığında bizi hesaba şeker. Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, o gün onlar diyecekler ki, keşke farancayı veli edinmeseydim, farancayı dost edinmeseydim. Ne olurdu? Onlar bugün bizden nasıl uzaklaşmışsa, biz de dünyadayken onlardan öyle uzak dursaydık. mürcil Kamil demek, Şeyh demek, Resulullah Efendimiz'in varisi demektir. Allah bize akıl vermiş, herkes aklını sonuna kadar kullanmak zorundadır. Allah bizi huzuruna aldığında bir bir tek tek bizi hesaba çeker. Bütün yaptıklarımızdan, konuştuklarımızdan, hatta düşündüklerimizde. Peygamber varisi, peygamberin mirasını alıp, emaneten alıp, onu ümmetine takdim eden demektir. Nedir emanet? Buyurdu Resulullah Efendimiz, size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz. Nedir o emanet? O Allah'ın kitabı Kur'an'dır dedi. Bakıyoruz adam hikaye anlatıyor. Milleti hikayeyle uyutmaya çalışıyor. Allah'ın ayetlerini okumak yerine anlatmak yerine Allah'ın ayetlerine sarılmak yerine hikaye anlatıyor. Yok şu şöyle yaptı falanca böyle yaptı. Büyüklerimiz şöyle büyüktür. Böyle kerame sahibiydiler. Sen kime davet ediyorsun? Neye davet ediyorsun? Senin peygamberin böyle mi yaptı? Sen onu böyle mi temsil ediyorsun? Öyle mi ona varis olmuşsun? Ötekileri de trene bakar gibi bakıyor. Vay be şeyhimiz ne büyükmüş diyor. Yolumuzun büyükleri ne kadar da büyükmüş diyor. Büyük Allah'tır Allah. İnsan biraz Allah'tan korkar. Mümin Allah'tan haşyet duyandır. Alim Allah'tan haşyet duyandır. Öyle ben büyüküm diyen değildir. İnsanları büyük gösteren değildir. Allahu Ekber diyendir. Evet, ben söyleyeyim, hiçbir marifetleri yoktur. Yarın Allah'ın huzurunda o dervişler, o mürilleri var ya hepsi onlara binecek. Bizi sen saptırdın Allah yolundan diyecek. Sen bize Allah'ın kelamını öğretmedin. Sen bizi hikaye ile oyaladın. Sorumluğumuzu bilemedik. Allah'a nasıl iman edeceğimizi bilemedik. Allah'ın hakkını takdir edemedik. Allah bize ne söylemiş onu öğrenemedik. Evet. Bu insanın kendi kendine zulmüdür. İmam Rabani söylüyordu. Ben diyor bir şehire gittiğimde adetindir diyor. Önce böyle bir bakarım acaba benim nereye gitmem lazım diye. Evliyanın büyüklerindendir, bütün kamildir. Ben diyor mesela manevi olarak baktığımda her bir insanın başından başı üzerinden göge bir İp gibi bir nur çıktığını görüyorum. Bu mümin ise o beyaz bir nurdur. Eğer bu kafirse o ip gibi yukarı çıkan simsiyahdır. Onun köfrüdür. Başından yukarı doğru çıkıyor. Yok eğer böyle karışık bir şeyse o gridir diyor. Hem imani var hem köfrü var, şirki var. Birbirine karışmış o başından çıkan gridir. İlk gibi yukarı çıkıyor diyor. Ama orada bir veli varsa, evliya varsa sütun gibi bir nur evet, onun başından yukarı çıkıyor. Böyle şehri bir köşesinde durup baktığımda evet, onun nerede olduğunu biliyorum. Oraya ona göre gidiyorum. Nasıl ki bir velinin başından sütun gibi bir nur yukarı çıkıyorsa bu onun imanidir. Aynı şekilde küfür de böyledir diyor. Mesela bir kilisede bir papaz varsa oradan da bir sütun gibi siyah bir şey böyle yukarı çıkıyor, onun küfrüdür o. Niye onunki öyle sütun gibi olmuştur? Çünkü başkalarını da küfre sürüklemiş, onların küfrüne de ortak olmuştur. Onun için onun küfrü sütun gibidir. Ben diyor bakıyorum bazen, sütun gibi bir küfür yukarı çıkıyor. Ben diyor merak ediyorum acaba bu hangi kilisedeki papazdır diye. Hem de diyor bu birkaç sefer başıma geldi. Gittim diyor oraya doğru. Ben bir kiliseyi vuracağımı bekliyorum. Bir de gittim ki bir dergâhta bir şeyh oturmuş. Küfür onun küfrüymüş. Evet. İnsan kendine bir çorap alınca ya da kendine bir gömlek alınca tezgahları böyle dolaşır. Hangisi daha kalitelidir diye bakar. Biri eğer bir yere gidiyorsa oradan dinini öğreniyor, dinini, din alıyor oradan. Aklını sonuna kadar kullanıp acaba ben doğru yerde miyim, değil miyim diye bakması gerekmez mi? Ebedi hayatı o kadar basit bir şeydir. İşte biz de falan yere gidiyoruz, tamam takılıyoruz oraya. Öyle olur mu böyle? Allah hiç kimse için hükmünü değiştirmez. Kıyamete kadar bu böyledir. Sadece bir yere gitmekle de oradan olmuş olmayız. Biraz önce sahabeyi anlatırken onlar hep beraber kamildi. Kamil bir cemaattir. Hep beraber Allah'ın dinini ne yapıyordu? Öğretiyordu, taşıyordu. Allah'ın vahyini kullarına taşıyorlardı. Hep beraber kamildiler. Allah hepsine birden kemalatı verir. Nasıl? Mesela ayet kermede buyurdu ki o sana biat edenleri Rıdvan biatında sana biat edenleri Allah onları mahfiret etmiştir. Allah onlardan razı olmuştur dedi. Mesela Allah Bedir ehlinden Bedir savaşına katılanlardan razı olmuştur dedi. Onlar hiç değildi aslında. Ama toptan hep beraber işi yapınca Allah hepsine toptan razı oldu. Bir de. Rızasını hepsine birden verdi. Hiçbirini ayırmadan. Allah'ın rızası böyle kazanılır. Tek başına değil. Tek başımıza hepimiz eksigiz, hatarlıyız, kusurluyuz. Ama hep beraber Allah'ın dinine hizmet ederken, Allah yolunda hizmet ederken, çalışırken ne yapıyoruz? Hep beraber o kemalatı, Allah'ın rızasını oradan kazanıyoruz. Rıza böyle kazanılır. Sahabe gibi. Yoksa kenarda durup beni ilgilendirmez. Tamam, seni ilgilendirmezse sen de Allah'ı ilgilendirmiyorsun. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. Evet, ne yapılıyor sonra? Al bu dersi çek. 5000 bin tane La ilahe illallah de. Ötekidir on bin tane Allah de tamamdır kurtuldunuz Resulullah Efendimiz öyle yapmadı Sen ya nasıl varışsın seni öyle senin Allah'ın nurunu gönlünden saçman gerekir o nuru saçabilmek için önce onu kazanman gerekir öyle kendi kendini kandırmakla kimse ebedi hayatı kazanamaz Allah'ın rızasını kazanamaz kamil insan hazreti insan olamaz Evet, alır dersi, çeker onu. Bakarsın nefsi yüze katlanmış. Kendini havada uçuyor, görüyor. Kendisi artık melek gibi olmuş. insanları da şeytan gibi görmeye başlıyor. Şeyhi oyun cehenneme sürükledi. Yarın o şeyhinin yakasına yapışır. Bunu sen yap. Resulullah Efendimiz'in sahabeyi yaptığı gibi yapmadı. Ama bu onu kurtarmaz tabii. şehi onun günahını yüklenir. Ama ötekinin günahından da bir şey eksilmez. Demek ki Resulullah Efendimiz de bir beşer olarak yanlış hüküm verebiliyormuş. Bunun için de evet, Allah bu yaptıklarından dolayı istiğfar et. Allah gafur ve rahimdir dedi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ ve وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِيَ Evet. Müminler o kimselerdir ki, gerçek müminler o kimselerdir ki, bunun dışında kalanlar sahtedir diye Allah. Gerçek mümin o kimselerdir ki, onlar Allah'a iman etmiş kimselerdir. Resulüne iman etmiş kimselerdir. Onlar hep beraber toptan bir iş yaparlarken, ümmetin işini yaparlarken, ala emrin cami, yani cemaati, bütün insanları ilgilendiren bir iş üzerindeyken lem yashebu hatta yestezinuhu. Onlar senden izin almadan oradan ayrılmazlar o müminler. Eğer onlar senden izin almadan oradan ayrılıyorlarsa evet onlar mümin değildir. Onlar Allah'a ve Resulüne iman etmemiştir. Ümmetin işini yaparken Allah'ın vahyini taşırken Resulullah Efendimiz şu iş yapılacak demiştir. Hep beraber o işi yaparken onlar senden izin almadan orayı terk etmezler, gitmezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَعَذ۪ينُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ ve وَرَسُولِهِ Ama onlardan bir kısmı da senden işleri olduğu için izin isterler. Onlar gerçek mü'mindir dedi Allah. Senden izin istiyorlarsa, onlar gerçek mümindir. Ve izes ke li ya şenikum. Evet, onlar bir takım işlerini görsünler diye görmeleri için senden izin isterler. Ve li limansi te Onlardan dilediklerine izin ver. Evet, işi yine Resulullah Efendimiz'e havale etti. Yani, duruma göre istediklerine izin ver dedi. Onlar mümindir. Ve لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ Ve bir de onlar için istiğfar et. O izin verdiklerine istiğfar et. O diğerleri zaten gitti. O Eğer biz desek ki, işte o Resulullah Efendimiz'in döneminde öyleydi, şimdi böyle bir şey gerekmiyor. Şimdi ümmetin işini yapan yoktur. Resulullah Efendimiz'in bıraktığı emaneti taşıyan yoktur. Bu ayet bize gelmemiş. Biz bu ayeti yok sayıyoruz desek. Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Bu durumda evet, biri izin istiyorsa istediklerine, Dilediklerine izin ver ve bir de onlar için istiğfar et. Yani onlar bir tek sana karşı yanlış yapmıyor. Yani Allah'a karşı yanlış yapmıştır. Ama bununla beraber Allah onlara mümin dedi. Allah'a ve Resulüne iman etmişler onlar dedi. Bir de Resulullah Efendimiz imana davet edince müşrik olarak kalmayı tercih eden kadınlar vardı. Allah o müşrik olarak kalmak isteyen kadınları boşayın dedi. İman etmeyen kadınları boşayın dedi. Ama eğer onlar iman ediyorsa bu durumda Resulullah Efendimiz'e Onlardan biat al dedi Allah. Gelip sana söz versinler. Hangi konuda? Ya eyyühen nebi. Ey Allah'ın nebisi, peygamberi. İzâ câekel müminatu yubayûneke ala en la yushrike billahi şey'a. Evet. Ey nebi. Onlar, o kadınlar. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere sana biat etmeye gelirlerse yetsrik ne? Evet Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak, hırkızlık yapmamak, vela yezne, yezni, evet. zina etmemek, vela evladı hüne, kendi çocuklarını öldürmemek, yehtine bi bühtanin, yefteri nehu beyne eydihinne ne o arzulu hunde elleri ayakları arasında bir iftira üretip getirmemek şartıyla yahsine ki fi maruf ma sana asi olmamak kaydıyla ve yubayuhunne sana biat etsinler ve estağfirlehunallahi inallaha gafurur rahim evet onlar için Allah'tan mağfiret dile istiğfar et Allah gafur ve rahîmdir. <gülüyor> evet, Yakup Aleyhisselam çocukları Hazreti Yusuf'u kuyuya attıklarında sonra Hz. Yusuf'u bulup bizim için Allah'a istiğfar et dediklerinde evet. Yakup Aleyhisselam sizin için Rabbimden evet, istiğfar dileyacağım dedi. Çünkü o Gafur ve rahimdir dedi. Evet. Kötülük yapmışlar ona. An şey Hazreti Yusuf için de geçerliydi. Ceza vermek yerine hem af ediyor hem de onlar için Allah'tan mağfiret diyor. Sûnna yâtûbû Allah, yâtûbû Allahu min ba'di zâlîka 'ala man yishâa vallahu Kafurun rahim. Evet. Bundan sonra Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah gafur ve rahimdir dedi. Fe men tâbe min ba'di zulmihi, her kim ki kendine zulmettikten sonra tövbe ederse ve eslah ve kendini ıslah ederse, düzeltirse ve inna'llahi yetûbu aleyhi, inna'llaha Kafurun rahim. Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur. Allah onun tövbesini kabul eder. Allah buraya bir şart koymuştur. Ve eslah buyurdu. Tövbe eder, bu zulmünden vazgeçer. Kendini bir de ıslah ederse, kendini düzeltirse Allah gafur ve rahimdir. Onun tövbesini kabul eder buyurdu. Feyza ja ekelledine yu'minune bi ayatina. Evet resul Efendimize yaptı. Ayetlerimize iman edenler sana geldik geldiğinde ve kul selamun Onlara de ki selamun aleykum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Rabbiniz rahmeti zatına yazmıştır. ennehu men amile minkum su'e bi cehaletin, sizden her kim ki bilmeyerek cahilliğinden dolayı bir kötülük yapar, sümme tabe min ba'dihi, sonra bu kötülüğünden sonra tövbe ederse, ve eslehe fe ennehu gafurun rahim, ve kendini düzeltirse, ıslah ederse, Allahı kafur ve rahim olarak bulur. Allah onun için ona kafur ve rahimdir. Hiçbir günah için Allah affetmem demedi. Sınırsız. Li yezdillahus sadiqine bi Allah sadık olanların siddiyetine karşılık olarak karşılığını verecek ve yuzdib al insha. Münafıklardan da dilediğine azab edecek. اَوْ aleyhim Ya da onların tövbesini kabul edecek. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا Evet, muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Allah münafıklar için, Allah ya onlara azap edecek ya da tövbelerini kabul edecek dedi onu şarta bağladı. Allah dilerse dedi. Evet bazen öyle bir münafıklık yaparız ki, öyle bir nifaka düşeriz ki, Allah tövbeyi bile affetmez. Mesela Allah'ın tövbesini affetmediği sahabeden biri vardı. Sahabe ona gece kuşu diyordu. Sabah namazına herkesten önce gelirdi. Hep mescitte kaldırdı genelde. Ama fakir bir sahabeydi. Bir gün diyor Resulullah Efendimiz namazdan çıkarken önüne geçti Resulullah Efendimizin. Dedi ki ya Resulallah ben maddi durumu hiç iyi olmayan biriyim. Bana bir dua etseniz, Allah bana ikram verse, mal verse, ben de onun yolunda harcasam dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bu hal senin için daha kayıp değildir. Haline razı ol, sen kulluğunu yapmaya bak. Ertesi günü diyor, bir daha öyle yaptı. Diyor Resulullah Efendimiz bir daha ona öyle söyledi. Üçüncü sefer diyor öyle yapınca Dürüs Efendimiz buyurdu ki peygamber duası. Evet ya Rabbi kulna ikram et. Kulun senden ikramı diliyor. Yolunda harcamak için. Allah diyor ona öyle bir verdi ki o mar ile meşgul olurken Yavaş yavaş namaza gelmemeye başladı. Sonra diyor cuma namazına gelmedi. Mali meşgul ediyor onu. Zekat diyor farz olunca Resulullah Efendimiz zekat memurlarını başka yere de gönderiyor. Evet ona da uğrayın. Evet sahabenin ismi Salebe idi. Salebe'ye de uğrayın. Onun da zekatını alın gel dedi. Zekat Beytül geliyor. Resulullah Efendimiz oradan fakirlere dağıtıyor. Diyor zekat memurları gitti dedi ki işte Allah zekatı farz kılmış balının kırkta biri hayvanlarının kırkta biri evet. hayvanlarının bir ucu var bir ucu yok diyor dedi ki bunu Allah mı emretmiş evet dedi bunu Resulullah Efendimiz mi öyle söyledi size evet dedi bizzat senin ismini söyledi git zekatını getir dedi diyor dedi ki siz başkasından da alıyor musunuz? Evet dediler. Şimdi devam edip gidip diğerlerini alacağız. Diyor dedi gidin onlardan alın gelin vereceğim. Diyor sahabe gitti diğerlerini topladı. Gelirken geldik dediler. Diyor o dedi ki yani şimdi bu Allah'ın Resulü benden haraj mı istiyor? Kelimeyi aynen böyle kullandı. Mal benim malımdır yani niye ben veriyorum? Ben kazanmışım. O zekat memurları daha gelmeden Allah ayetini indirdi. Onun münafık olduğunu söyledi. Ve onun tevbesini bir yerde kabul etmedi zaten. Evet Tabii onu tanıyanlar, onu sevenler var. Sahabeden hemen ona haber verdiler. Hakkında ayet inmiş. Evet o Resulullah Efendimiz'e bütün o sürüyü getirip Medine'ye döktü dediler. Evet. Hepsini verdim ya Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah hükmünü senin hakkında vermiştir. Alamam. Zekati müminlerden kabul ederim. Münafaktan zekat alınmaz. Onun için kabul etmiyorum dedi. Her sene o sahabe öyle yapıyordu. Sürüyü getirip oraya döküyordu. Resulullah Efendimiz kabul etmiyordu. Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra bu sefer getirip yine oraya döktü. Hazreti Ebu al dedi. O da dedi ki Allah'ın resulünü kabul etmediği şeyi ben kabul edemem. Hazreti Ömer zamanında yine öyle yaptı. Ondan sonra vefat etti zaten. Öldü. Bak Allah tövbeyi kabul etmedi. Bak tövbe ediyor. Zekati değil, bütün malı veriyor. Ama Allah affetmedi. Niye? O Allah'a söz vermişti çünkü. Sen bana ver, ben senin yolunda harcayacağım demişti. Allah'a söz vermek sorumluluğu gerektirir. Sen Allah'ı kandıramazsın. Söyledinse yapman lazım yani. Evet. Onun için Allah'a karşı sanki Allah'ı kandırmış gibi bir tavra girmek münafıklık arametidir. Tevbeyi de kabul etmez. Onun için Allah'a karşı samimi olmak lazım. Ciddi olmak lazım. Boynumuzu büküyoruz. Kulluğumuzu kabul ediyoruz. Li yu'azzib Allahul munafiqina vel munafiqat vel müşrikine vel müşrikat. Evet. Ve Allah böylece münafık erkeklerle münafık kadınlara müşrik erkeklerle müşrik kadınlara Allah azap edecek. Ve yetûbullâh alel müminîn. Müminin, müminîne vel müminât ve Kan Allahı rahîmâ. Allah müminlerin de mümin kadınların da mümin erkeklerin de tövbesini kabul edecek ve onları rahmet ve mağfiretiyle karşılayacak ve ahiruna ahtarefu bi zunubihim halatu amelen saliha ve ahire şeyen asallahu en yetube aleyhim inna allaha gafurun rahim bir diğer kısım insanlar vardır ki buyurdu Allah, onlar suçlarını, hatalarını itiraf ederler. İyi bir amelden sonra o iyi amellerine kötü bir ameli karıştırırlar. Yani önce doğru yapıyorlar, sonra birden bir yerde ayağı kayıp yanlış yapıyor, düşüyor. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder ve onlar Allah'ın rahmetine, o gufranına ererler. Evet bu ayette savaşa gitmeyen sahabeden birkaç kişi için inmişti. Allah zaten münafık olanlara bunlar münafıktır dedi. Onları kabul etmedi. Evet birkaç tanının da iki kişinin de üç kişinin de tövbesini kabul etmişti. Ama Allah ayet-i buyurdu ki dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Onlar mümindiler. Bir sefer Resulullah Efendimizle beraber sefere katılmadıkları için evet gerisi zaten münafık daması yemişti. Allah bunların tevbesini, bu üç kişinin tevbesini kabul etmişti. Ama Allah affetmem dediğimi iş bitiyor. Onun için tövbede gecikmemek lazım ya da kulluğu hafife almamak lazım. Gâfilü <gülüyor> zenbi ve qâbilü tevbi şedidil iqâb zittevl la ilahe illâhu ileyhil mesir. Allah, günahları mağfiret edendir. Tevbeyi kabul edendir. Bununla beraber azabı şiddetli olandır. Zittev, lütfi bol olandır. Ondan başka ilah yoktur ve dönüş onadır. Ey iman edenler! Ey iman ettiğini iddia edenler! ittakullah Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul edin ve bunun gereğini yerine getirin. Ve aminu bi resulihi ve onun resulüne iman edin. Yehdiikum kifleyni min rahmeti. Eğer siz böyle yaparsanız, Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul eder, yerine getirmeye çalışır, Resulüne iman ederseniz, Allah rahmetinden size iki kat verir. Ve yec'al nekum nura. Ve Allah sizin için bir nur yaratır. Bunu sizin için nur kılar, nur yapar. Temşu bihi Ve siz on nurun ışığında yürürsünüz ve yegfir lekum ve gafurun rahim ve Allah sizi mahfiret eder Allah gafur ve rahimdir o nurun ışığında yürürsünüz demek ne demek yani şartı neydi Resulüne iman iki kat rahmeti verir size bir nur verir onun ışığında yürürsünüz Allah bu nuru gönüle veriyor. Allah yolunda yürürken Allah'ın rızası nerededir? Allah'ın gazabı nerededir? Bunu bilir ve anlar. Allah bu nurla ona güç verir, kuvvet verir. Doğru yapma gücü hakta, hakikatte sabit durma gücü verir Allah. Evet, böyle olunca Allah sizi mahfilet eder ve yaghfir sizi mağfiret eder. Günahınızı mağfiret eder demedi bu sefer. Seni bütünüyle mağfiret ederim dedi. Seni bütünüyle nura gar ederim dedi. Zaten öncesinde iki, iki kat rahmet vardır dedi ona. ve kulu mim ma ganimtum halalen tayyiba vetekullaha inallahu gafurur rahim evet Allah'ın size garimet olarak verdiklerinde çalışarak ya da bir emek sarf etmeden Allah'ın size ikram ettiklerinde onların helal ve temiz olanından yiyin Allah gafur ve rahimdir illamen tabe ve men amile amelan salihah evet o kimseler ki tövbe etti Allah'a döndü yanlış yapmış şirke düşmüş günaha bulanmış, boğulmuş ama o tövbe ederse ve amene ve iman ederse ve amelen amelen amellerden salih olan amelleri işlerse, fa ulayi ke yubdi rullahu hasenat Allah onun günahlarını sevaplara sevaba tebdil eder günahını sevaba çevirir ve kan Allahu gafurun rahim Allah gafur ve rahimdir. Bir de Allah'ın günahları sevaba çevirmesi varmış. Evet. Affeder, mağfiret eder, günahı olmamış gibi sayar, bir de günahı sevaba çevirmesi varmış. Ne kadar günah işlemişse, o günahları birden sevaba çevirir. Bunun şartı nedir? Allah şartlarını bir bir söyledi. İlla mentabe, Allah'a dönerse, Allah'a tövbe eder, Allah'a dönerse. Yani ya Rabbi şimdiye kadar yaptıklarımı bıraktım ve ben sana döndüm. Bundan sonra benim derdim senin rızandır. Ebedi hayatımdır. Sana döndüm. Allah'a döndü. Ve amene. Ve iman etti. İman etmek, sevmek demekti. gönlündeki sevgiyi Allah'a yöneltti. Dünyayı, parayı, evet. başka şeyleri severken o sevgisini, gönlündeki sevgisini Allah'a yöneltti. Dönüş zaten bunu gerektiriyor. وَاَمِلَا amelen صَالِحًا Artık salih amel işlemeye başladı. Nefsini temizlemeye, ıslah etmeye çalıştı. Nefsini ıslah edenlerle beraber olmaya çalıştı. Zaten tek başına olacak şey değildir bu. Fe olaike yubdilu Allahu seyyatihim hasenat. Allah onun kötülüklerini, günahlarını sevaba, güzelliğe çevirir. Ve kana Allahu gafuran rahima. Allah gafur ve rahimdir çünkü. Sevaba çevirir demedi, hasenata çevirir dedi. O'nun kötülüğünü güzelliğe çevirir dedi. Allah O'nun kötü ahlakını güzel ahlakla Esma-ül Hüsna'sıyla değiştirir dedi. O'nu kendine yakın eder dedi. Sevgisine layık eder dedi. E, tövbe etmek, iman etmek ve salih amel işlemek. وَلَدينا عَمِلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا Evet o kimseler ki yaptığı kötülüklerden sonra tövbe edip tövbe ettiler ve amenu ve iman ettiler. İnne rabbeke min ba'daha lagafurun rahim Evet, bundan sonra onların Rabbi Rableri onlar için Gafur ve rahimdir burada sadece tövbe etmek ve iman etmek vardır bunları affediyor mahfiret ediyor günahları işlememiş gibi muamele ediyor ama bir de tövbeyi imani, salih amelle pekiştirirse evet, onun da günahlarını sevaba çevirir onun kötülüğünü güzelliğe çevirir dedi. Allah söz veriyor. Allah sözünden caymaz. Öyle olmadıysa biz yapmamışız. Tövbe etmemişiz. İman etmemişiz. Salih amel işlememişiz demektir. Ama biri bir müşriki kamile tabi olduğunda aynen böyle söz veriyor zaten. Yaptığı yanlışı terk etmeye söz veriyor, tövbe ediyor. Onunla beraber onun iman ettiği gibi iman ediyor. iman etmeyi kabul ediyor. Bir de salih amel işlemek için onunla beraber oluyor zaten. Salih amel tek başına işlenen amel değildir. Cemaat halinde, ümmet halinde işlenen ameldir. Nefsin ıslahı için, terbiyesi için yapılan hizmettir. Allah'ın ayetlerinin Resulullah Efendimiz'in bıraktığı emanetin taşınması için yapılan hizmettir. Evet. Bunun bunların günahı sevaba çevirir. Biri yaptığında Allah vaadinden dönmez buyurdu. Hem yapmayalım hem de Allah'a iftira aldım. ben yaptım o yapmadı demeyelim. Böyle bir duruma düşmeyelim. dediğine tabbu mini zalik ve eslahu ve inallahfurun rahim evet. bundan sonra o günah işledikten sonra Tevbe edip İslah olanlar nefsini İslah edenler müstesnadır Allah onlar için gafur ve rahimdir vemin nasi ve devabe ve en muhtelifun elvanuhu kezalik İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan yine böyle türlü renkte olanlar var. İnnemâ yakşallâhu yakşallâhe min ibâdihil ölema İnsanlar içinde Allah'ın kulları içinde Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar. İnallahi azizun gafur. Allah aziz ve gafurdur. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Allah kulların beni tanısın diye kendini tanıtıyorsa kuluna ihtiyacı olduğu için değildir. O gafur oluşundan dolayıdır. Evet. Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar Buyurdu. Alim Esma-ül Hüsna'nın alimidir. Esma-ül Hüsna'nın alimi demek Allah'ın sıfatını sıfatlarıyla bilen demektir. Allah'ın sıfatlarını, isimlerini bilen demektir. Allah'ın esmasının alimi. Haşyet başka, havf başkadır. Haşyet Alim olduğu için Allah'ın esmasını, esmasıyla tanıdığı için karşıyet duyar. Korku ise cahilin korkusudur. Kahyet alimin korkusudur. O nasıl korkuyor? Cehaletinden korkuyor. Bilmediği için korkuyor. Nasıl bir muamele göreceğini bilmediği için. Mesela insan karanlıktan korkar. Niye korkuyor? Orada ne vardır bilmiyor. Ondan dolayı korkuyor. Cahilin korkusuna kauf, alimin korkusuna haşyet deniyor. İkisi birbirinden farklıdır. Biri bildiği için, tanıdığı için korkuyor, öteki bilmediği tanımadığı için korkuyor. Ama ilginç bir durum daha var. Ne dedi? İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan yine evet, diğer mahlukattan böyle türlü renkte varlıklar var dedi. İnsanın rengine, diline, ırkına, şekline bakmamak gerekir. Hayvanların da renkleri farklı farklıdır. Önemli olan nedir? Değerli olan nedir? Alim olup Allah'tan haşyet duymak. Allah'ın Allah'a layıkıyla kıymet değer vermek, kıymetini bilmek. Bu da neyle olur? Esma-ül Hüsna ile olur. İsimlerini, sıfatlarını Allah'ı tanımakla olur yani. Onun için bir tek onlar haşet duyar buyurdu. İlla menzeleme sümme beddele hüsnen be'desûn. Evet. kim zulmederse, haksızlık yaparsa, sonra o yaptığı zulme karşılık, kötülüğe karşılık bir güzellik yaparsa, Ve inni gafurun rahim, evet, ben gafur ve rahimim dedi Allah, evet. yaptığı zulme karşılık iyilik yapmak, ne demek? Nasıl ki şükrün nimetin şükrü, nimetin cinsiyle yapılır. İstiğfarın, istiğfari de, tövbesi de işlediği günahın şekliyle yapılır, cinsiyle yapılır. Nasıl mesela? Mesela Allah birine nimet vermişse, ona şükretmek için o nimeti kullarına ikram etmek gerekiyor ona ilim vermişse, başkasına öğretmekle onun şükretmesi lazım. Yoksa yara bir şükür demek de ilmin nimetini ya da zahiri nimetin şükrünü eda etmiş, şükretmiş olmuyor. İstiğfar nasıl yapılır? Bir, eğer zulmetmişse, kendine zulmetmişse ya da başkalarına zulmetmişse, kendine zulmetmişse mesela nasıl yapması lazım? Diyelim ki, 5 sene, 10 sene boyunca gayrimeşru yerde hayatını yaşadı. Kendine zulmetti. Allah'tan uzak yaşadı. Bununla beraber insanları o gittiği yola davet etti. Sümme beddele hüsnen ba'desu Bu kötülükten sonra evet, tam tersini yapması gerekir. Bu kötülüğüne karşılık bunu tebdil etmesi, değiştirmesi gerekir. Yani bu sefer iyilik yapması lazım. Bu sefer hakta durması lazım. Nasıl ki kötülük yaparken fedakarlık yapmışsa iyilik yaparken de aynı şekilde fedakarlık yapması lazım. Nasıl ki orada dünyayı harcamışsa, dünya mali orada harcamışsa bu sefer Allah yolunda harcaması lazım ki tebdil etmiş olsun, değiştirmiş olsun. Yoksa sadece ben istiğfar ediyorum demek yetmez. İstiğfar günahın cinsiyle yapılmalıdır. Bilmem anlaşıldı mı acaba? Yani bir yerde bir kötülük yapmışsan onun tam tersi olarak iyilik olarak onu değiştirmen lazım ki o istiğfar olsun. Süb me inne rabbeke lil ladine amilu amilü's süe bi Sonra muhakkak ki senin Rabbin Cahillikle eğer biri günah işlemiş, kötülük yapmışsa summet ta min bundan sonra o günahına tövbe etmişse ve eslahu inna rabbeke min eğer bir de kendini ıslaha etmişse, düzeltmişse, durumu düzeltmişse inna rabbeke min ba'daha Bundan sonra da senin Rabbin onlar için lagafurun <gülüyor> rahim. Lagafur ve rahimdir. Ve لو eğer onlar sabretselerdi hatta tahrucu ileyhim le kana hayren lehu. Sen onların yanına çıkıncaya kadar onlar bekleselerdi vallahu gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Evet, ne demek? Sahabelerden bir kısmı daha işi anlamamış olanlar duvarın arkasında durup resul Efendimizi çağırıyorlarmış. Evet. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Öyle birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın. Evet, ona karşı edepli olun dedi. Burada da öyle buyuruyor. Onlar diyor sabretselerdi. Sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi. Bu onlar için hayırlı olurdu. Ama bununla beraber Allah gafur ve rahimdir. Onların bu cehaletiyle yaptıklarını Allah affetmiştir. Rahmetiyle muamele etmiştir. Yani sen de bunu görmezden gel. Affet buyuruyor. ''Afet öğrenecekler, yapacaklar işi.'' diyor. ''Sümme innen rabbeke lillezine haceru min ba'di ma putinu.'' Evet, muhakkak ki Rabbin o fitneye düştükten sonra, o eziyet gördükten sonra hicret edip, ''Sümme cahedu.'' Sonra o cihad edenleri ve seberu ve sabredenleri inne min rahim rabb'in bundan sonra onlar için bu hallerden sonra onlar için gafur ve rahimdir. yani evet. sabredenler için cihad edenler için bir de hicret edenler için inma harrama aleykumul mayt. Evet. Bu hak ki Allah size haram kılmıştır. Neyi? leşi. Ve kanı ve etl, khinzir domuzun etini. Oma uhille li gayrillah. Allah'tan Allah'ın adından başkasına kesilmiş hayvanı ve bir femeni türre göre bağlı veya adi eğer mecbur kalırsanız başkasının hakkına saldırmaksızın siniri açmaksızın evet onu yiyebilir. فَاِنَّ اللّٰهَ Gafurun rahim Allah gafur ve rahimdir. Evet, burada Allah cihad edenleri, hicret edenleri, bir de sabredenleri affeder buyurdu, mağfiret eder. Allah sabri Kur'an-ı Kerim'de anlatırken üç türlü anlatıyor. Bir dördüncüsü de sondur. Sebra an buyurur. Ya da sebra ala ya da sebrali ya da sebra bi buyuruyor. Sebra an geçtiğinde o hakta, imanda sebat etmek demektir. Sebra ala belalara, musibetlere sabretmektir. Sebrali ibadete, güzel işlere, hayra, hakka, adalete sabretmektir. Bunların hepsi de mağfirete sebep olur. Bir de sebra bi vardır. O da hepsini birden kapsıyor. Bunların hepsi içinde var yani ve asr suresindeki ve tevasıb-i sebr gibi. Hepsini birden içerir. ve la ulul minkum Allah buyurdu ki sizden fazile sahibi ve zenginlik sahibi serbest sahibi kimseler en yu'tu ulil qurba ve mesakine ve muhacirin fi sebilillah. Allah yolunda muhacirlere ve akrabalara, yakınlara, yoksullara yardım etmemeyi ikram etmemeyi etmemek için yemin etmesin der. Walīy akfu wal yisfahu ela onlar sevmiyorlar mı? Sevmez misiniz? Allah'ın sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz? Vallahu gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Evet bu ayet Hazreti Ayşe annemiz iftiraya uğradığında Hazreti Bekir'in bir akrabası vardır. Teyzesi ya da harası çocukluğudur. Onla beraber hicret etmiş. Hazreti İbekir onun maaşetini temin ediyor. infak edip temin ediyor. Her ay ona bağışta bulunuyor. Hazreti Ayşe Hazreti İbekir'in de kızıdır aynı zamanda. Bu iftiraya o da katıldı. Evet. Kim iftirayı duyduysa onu gezdirdi, konuştu, diline doladı, konuştu. İşlerinde bu da vardı. Bir Hz. Eubekir bunu duyunca dedi ki, evet, yemin etti bir daha ona kuruş vermeyeceğim dedi. Nasıl böyle yapar? İftiraya, münafıkların çıkardığı iftiraya doğrudur diyor yani. Allah da buyurdu ki, sizden fazilet sahibi, serbest sahibi olan kimseler o fakirlere, miskinlere, bu hacilere Allah yolunda o sarf ettiklerini kesmesinler bunun için yemin etmesinler siz Allah'ın sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz evet bu ayet ilince Resul Efendimiz bu ayeti Hazreti Bekir'e okudu çağırdı onu bu ayeti ona okudu evet o tabi ayete cevap verdi seviyoruz ya Rabbi hemen diyor gitti o sahabenin evine dedi ki şimdiye kadar sana her ay bu kadar veriyordum bundan sonra iki katını vereceğim kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi Öğretiyor Allah. Biri size karşı yanlış yapabilir. O yanlış yaptı diye ben iyiliği kesiyorum demedi. Böyle yapmayın. Allah'ın sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz? Ve men yuhacir fisebilillahi Yajid fil ardi muraghaman kesiren ve saaten waman yakhrucu min baytihi muhaciren ila Allahi ve rasulihi summe yudrikhu al-mautu wa kadwaqa ajruhu kana Allahu gafuran rahima O hicret edenler yeryüzünde gidecek, gidilebilecek birçok yer bulurlar. Evet, kim Allah ve Resulü uğrunda hicret eder, evinden çıkarsa, sonra kendisine ölüm gelirse, hicret etti, yola çıktı, ölüm geldi. Onun ecri Allah'a aittir buyurdu. Onun mükafatı Allah'a aittir. Ve Allah gafur ve rahimdir. Eğer niyet doğruysa, yola çıktık, niyetimiz doğrudur. Allah'a gitmek için yola çıktık, başladık. Ama hiçbir şey yapamadık. Yolda öldük. Mesela biri buraya gelip, ben de karar verdim dedi, gitti yolda öldü. Allah onun bu doğru niyetine, bu karşılık bana aittir diyor, onun işi bana aittir. Ben ona rahmetim ve kufranımla muamele ederim dedi. Yani hiçbir şey yapamasa da Allah doğru niyete, ihlasa, makferetiyle, rahmetiyle muamele eder. Ayetler biraz fazlaydı galiba. Allah bir kulu için dese ki, ben bu kulumun günahını siliyorum, örtüyorum. Bu kulum hiç günah işlememiş. Kim itiraz edebilir? Allah zaten bizden günah işlemeyen bir kul olun demedi. Yaratan bilmez mi? Onun hatalı olduğunu, kusurlu olduğunu, günahkar olduğunu... Tövbe ettiği halde bir daha düşeceğini, bir daha düşeceğini bilmez mi? Elbette ki bilir. Ama kul Allah için çok kıymetli ve çok değerlidir. Allah kendinden ona ruh vermiş, hayat vermiş, vasıf vermiş, isimlerini ona vermiş, vasfını ona vermiş. Onu kendine halife yapmış, nurdan yarattığı, hiç günah işlemeyen, Aşkla, muhabbetle ona hamd eden, onu tesbih eden, onu zikreden melekleri ona secde ettirmiş. Neden dolayı? Bu şerefini nereden alıyordu? أَلَّمَا الْآدَمَا اَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah bütün isimleri Adem'e talim etti. Allah'ın isimleri onda tecelli etmiş. O zaman Secde Allah'ın isimleri neymiş? Tecellisi neymiş? Nefettiği ruhaymış yani. Eğer bizde buradaki Allah bu isimleri bizde nasıl tecelli etmeli? Allah'ın bu isimleri bize nasıl tecelli etmiş? Kainata nasıl tecelli ediyor? Bunu anlamaya çalışmazsak neyi biliriz, neyi öğreniriz? Allah'ın el-esma-ül hüsnasını anlamayan, Allah'ı anlamamıştır, tanımamıştır, bilmemiştir. Dolayısıyla o hiçbir şey bilmiyor. Bilgisi ne olursa olsun, isterse 100 tane fakülte okumuş olsun, bütün dünyadaki kitapları okumuş olsun. Ama biri Allah'ı sadece bir ismiyle bile tanısa o alimdir. Aynı zamanda haşiyeti de ilmi kadardır, marifeti kadardır. Ama gördüğümüz, anladığımız odur ki Esmaul Hüsna'yı bile anlamaya tenezzül etmiyoruz. Tenezzül. Kendimizi müstahını görüyoruz. Müstağni. Yani benim ihtiyacım yok diyoruz. Ben buna bunu öğrenmeye, bunu anlamaya ihtiyacım yok diyoruz. Bu kendini müstahını görmek. Kendini müstahını görmek, onu hiçbir zaman öğrenememek anlamına gelir. Söylemiştim daha önce, biz sadece burada ismi öğretmiyoruz. Öğrenmek başka şey, talim etmek başka bir şeydir. Talim etmek demek, onu vermek demektir. Onu canlı bir gönülden, diri bir gönülden almak demektir. Evet. O isim, o Allah'ın ismi, vasfi, isminin nuru tecelli ettiği gönülden almak gerekir. Allah'ın gafur ismini anlattık. Allah gafurdur dedik. Senin Allah'ın gafur isminin tecelli ettiği bir gönülden bu ismi alman gerekir. Yoksa ilim olarak bunu bildin, bunu alamazsın. Talim etmiş olmuyorsun, bilgisine sahip olmuş olursun. Neydi gafur? Bütün günahları affeden, her çeşit günahı affeden, mağfiret eden, olmamış gibi muamele eden. Acaba olmamış gibi muamele eden kaç kişi vardır dünyada? Mesela ben iddia ediyorum ki Allah'ın gafur ismi bütünüyle bize tecelli etmiştir. İddia ediyorum. Eğer itiraz eden varsa söylesin. Mesela arkadaşlar tekrar tekrar yanlış yapmıştır. Hiç olmamış gibi muamele etmişim. Ediyorum. Bu en yakınım olsun, en uzaktaki olsun. Hiç fark etmiyor. Hiç olmamış gibi muamele ediyorum. Yanlışı bana karşı yapsa bile, açıktan yapsa. Onu zaten söylemem. Zaten Ceza vermek şöyle dursun. Azarlamak şöyle dursun. Onu zaten söylemem. Üstüne ikram ederim. Üstüne üstlük yakınlığımı gösteririm. Benim onu kovmam lazım. Yakınlığımı gösteririm. Gafur isminin tecellisi budur. Yüz sefer, bin sefer hatayı tekrarlar, tekrar tekrar yapar. Allah'ın ghafar ismiyle de tekrar tekrar işlenen günahı tekrar tekrar mahfret etmek demektir. Gafur ismi her çeşit, çeşit çeşit günahı mahfret etmek, ghafar ismi tekrar tekrar işlenen aynı günahları mahfret etmek demektir. Aynı ismi arkadaşlar baksın, var mıdır yok muydur? Bunu niye söylüyorum? Ne anlaşılsın diye söylüyorum. Bu, bu ismi diri bir gönülden, böyle olan bu ismin tecelli ettiği bir gönülden almak gerekiyor eğer arkadaşlara gelin böyle yanımda oturun ben anlatayım diyorsam gelin bu ismi sana size vereyim diyorum yani yoksa öyle bir kitaptan okusa da olur sadece öğrenmek olsa öyledir yani ama tahrim etmek başka bir şeydir Arkadaşlar anlamamazlıktan geliyor, duymamazlıktan geliyor. İşi bilince, öğrenince, bilgisine sahip olunca o bilgiyi alıp torbaya koyuyor, sırtına atıyor, bu bilgi bende var diyor. Bilgi isimde var da isim sende yok. Evet, Nasreddin Hoca şehre gitmiş galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir yemek yapacakmış. Malzemeyi almış, toplamış, getirmiş. Tabii bir de o yemek yemeğin listesi varmış o yemeği yapma tarifi varmış onda. Her neyse malzemeyi getirmiş. Yolda biraz dinlenirken artık köpek mi, kurt bir her neyse karga mı bir onu kapıp götürmüş o malzemeyi. Arkasında diyor sesleniyormuş. İyi de yemeğin tarifi bende demiş. Sen kadar yemeği götür, tarifi bende. Tarif işe yaramıyor. Tarif yiyilmiyor. Tarifi anladık ama o yiyilmiyor. O gıda olmuyor sana. Hac vasifesini yapamayan biri ölürse biz onun yerine yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Resulullah Efendimiz evet, buna izin vermiştir, olur demiştir. İnsanın ölüm zamanı ve ölüm sebebi kaderinde yazılımidir, yazılıdır. Ama bu bir sır. Allah'ın Kadir ismini anlatırken, inşallah bu kader bölümünü iyice anlatacağız. En az bir saat anlatırsak, ondan sonra anlaşılır. O da arkadaşlar tabii ki dinlerse. Kulluğunu Allah katında öyle bir yücelt ki, Allah sana kaderine ne yazayım diye sorsun. Sorsun, efendim bu söz ne kadar doğrudur. Yani Allah neyi yazacağını bilmiyor, kuluna soracak. Bu Çirkin bir kelimeydi. Allah kuruna hiçbir zaman sormaz. Kur öyle bir kul olmalıdır ki Allah'ın kendisi için sevdiğini, takdir ettiğini sevip takdir etsin. Kul budur. Allah onun için neyi sevmişse, neyi takdir etmişse, neye hükmetmişse, onun da takdiri, onun da istediği, razı olduğu o olsun. Kul budur. Kul, Allah kendisi için neyi murad etmişse, onu murad edendir, onu isteyendir, onu sevendir. Kul budur. Yoksa o kendi nefsiyle bir şey söyleyecek, Allah da ona kul be ne yapayım diyecek. Kul ki zaten. Allah hepimizi zatına layık kul eylesin. Allah hepimizi gafur isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Amin. Gafur ismiyle gönlümüze tecelli edip bizi de gafur isminden nasibini alanlardan eylesin. Amin. Gafur ismiyle tecelli edip bütün hatalarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı sanki hiç işlememiş gibi mağfiret ettiği kullarından eylesin. Amin. Günahlarını, yanlışlarını sevaba çevirdiği, sevaba tebdir ettiği, haseneye, güzelliğe tebdir ettiği Kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.